Hafıza, Bağdat'a imdad etmeye er yok mudur? Bizden istimdad edersin. Sen de asker yok mudur? Düşmanı mat etmeye terzaneyim, ben deridin. Hasma karşı şimdi at oynatmaya yer yok mudur? diye Evet, devam dev et. Devam et. Devam et. Peki hocam. Gerçi laf vurmakta yoktur sana. Hem <gülüyor> pa <paha> biliriz. <gülüyor> Lik sende dağ dolur bir dağıt güster yok mudur? Lik sende dağ dolur bir dağdı göster yok, yok mudur? Orada yardım edecek adam yoktu adam tükendi mi orada diyor evet. Mertlik dava edersin. Bu muhanneslik nedir? Kadın gibi diyor davranıyorsunuz. Muhannes çok iyi kritik bir kelime orada. Eniştesidir Hafız Ahmet Paşa. Dördüncü Murad'ın eniştesidir, gönderdiği komutandır çok mühim bir vazife. Yani Paris'ten sonra ikinci adam birliğinde. O seni adam sandık oraya gönderdik diyor. Laf laf, olur, laf vurmaya gelince üstüne yok diyor. Bu muhanneslik nedir? Kadın gibi davranıyorsun. Utanmıyor musun sen? Laf <gülüyor> edersin bari yanında dilaver yok mudur? Laf edersin bari yanında dilaver yok mudur Allah. Laf iyi de diyor yanında adam tükenmiyor. Bitti mi işler? Var mı daha? Devam ediyor. Ok, ok, ok, ok. Şöyle. Heh. Rafiziler aldı Bağdat'ı Tekasül ey eyletin Sana hasm olmaz mı Hazreti Ruzi Mahşer yok mudur Dur bak burası çok enteresan ...Rafıziler yani ehli sünnet düşmanı olanlar... ...Bağdat-ı Şerif mübarek Bağdat'ı ki... ...İmam-ı Azam Hazretleri orada yatar... ...ehli sünnetin reisi büyük alim... ...orasını işgal etti diyor... ...sen diyor mahşere nasıl çıkacaksın... ...Hazreti Peygamberin huzurunda utanmayacak mısın diyor... ...bizden yardım istiyorsun şimdi... ...oradasın işte diyor... ...hani çok laf ederdin diyor... ...ölümüne mücadeleni yap da işi bitir evet... ...bu Hanife şehrin... ...ihmalinle viran ettiler... Sen de aya gayreti dini peygamber yok Allah Allah bu hanife şehrini aya yani senin ihmalin yüzünden Ebu Hanife'nin şehrini tarumar ettiler diyor Allah Allah Hazreti Peygamber'den utanmıyor musun diyor evet bi haberken saltanat ihsan eder perver Yine Bağdat-ı İhsan mukadder yok mudur? Ya Cenab-ı Hak hiç beklemediğin halde devleti, padişahlığı ihsan eder. E sana da oraya, oranın yönetimini ihsan eder ama gayret lazım diyor. Yani bir erkeklik yap, yap şimdi yani. Kaçma diyor meydandan. Evet. Biraz daha şiddetleniyor. Rüşvet ile cünd İslam'ı perişan eyledin. Allah Allah. İşitmez mi sanırsın bu haberler yok mu? Allah Allah işitiyoruz kulağımıza geliyor diyor. Vay anasını ya, vay anasını ya. Dediğim gibi bakın eniştesi ne söylüyor bunlar ya. Vay vay vay vay vay. Avni hakla intikam intikam almaya adam adam da meğer ben de idin bir veziri din perver yok mudur adadan düşmandan diyor yani Allahu Teala'nın yardımıyla intikam almak için diyor yanında hiç mi kahraman yok yalnız mısın yani hepten sen kendini çocuk mu zannediyorsun de din gayretine davet ediyor yani öyle bir şey ki yani hadisi şerifle emredilmiştir kendisinin iki katı kuvvette olan ordu karşısında kaçmak haram haramdır ya Bire iki durumda endişeye mahal yoktur bir mümin iki kafir eder çünkü yani bir zayıf bir iki kuvvetli kafir eder evet. <gülüyor> Bir ali siret veziri şimdi serdar eyledim Hızır peygamber muin olmaz muin olmaz mı rehber yok mudur? Aa, senin yerine bir güzel veziri ha. maalesef diyor Sen adamlık yapmadın madem gönderiyorum diyor Hazreti Hızır aleyhisselam ona yardım edecek merak etme diyor yani Şimdi halimi kıyas edersin aya alemi Ey muradi padişahı Heft kişver yok. Allah Allah yedi iklime hükmeden Sultan Murat yok mu zannediyorsun diyor Biz burada şey miyiz ya Bostan korkuluğu muyuz <gülüyor> Yani iki sultanı merak ediyorum dedim ya İkisi de birbirine çok benzerler Dördüncü Murat tahta geçince Yavuz geldi dediler Ona benzer. Dede, Yavuz dedesine çok benzer Cennet mekanı ikinci Abdülhamit de e, kargaşa çıktığında ah dedi dedem Yavuz'dan bir damla kan olsaydı dedi huyu hiç benzemezdi mülayim tabiatlıydı bir de bu mizac meselesidir yani el vermez miraç en azılı düşman mizac el vermez bazen en azılı düşmanlığı bir çuval parayla taife sürgüne gönderdi adam orada açık hava hapishanesinde tavla oynayarak keyif çattı üstelik sultana muhalefette edebildi öldürtmedi öldüreme yani yoktu o sertlik onun tabiatında yoktu ama 4. Murat'ta Yavuz Merhum'da Hadidül Mizaç Hazreti Ömer'e benzerlerdi Kararsız, kararlı gerektiği zaman vallahi pervasız öyle sertti ki mesela yeni geldiğinde Yavuz merhum zamanında bir baba oğluna beddua dua edeceğinde şöyle derdi Allah seni Yavuz'a vezir etsin. <gülüyor> Yavuz'a vezir olunca biliyor çünkü dünya dar gelecek yani. Öyleydi. Allah kaniye kan rahmet etsin ikisine de. Amin. Sultan 4. Murad eğer Bağdat seferini zaferle sonuçlandıramasaydı Devleti Ali Osmani iki asır önce yıkılırdı yani iki asır uzatmıştır devletin ömrünü hayat memat meselesiydi 28 yaşında da öldü ya yani. çok genç yaşta öldü ama iki büyük seferi vardır Erivan ve Bağdat bunlar şah seferler ikisi de tam kesin neticeyle zaferle sonuçlandı ve sertlik yaptı yapmadan da olmazdı zaten gördüğünüz gibi en üstesine bile demediğini bırakmıyor yani öyle tavizsiz bir insandı Allah rahmet eylesin burada şiirinde bir şey var yeri var şimdi yeri geldi 4 Üncü Murat Bağdat seferine giderken yanında bulunanlardan biri de Şeyhülislam İslam Yahya Efendi ve Yahya Efendi divan şiiri Şehrin...